Hayırlı akşamlar herkese Hoş geldiniz, sefa geldiniz Müsaadenizle ben yorumları kapatayım Evet kıymetli arkadaşlar vaktimiz çok sınırlı Onun için e, hemen başlayalım İnşallah herkes iyidir e, Efendim e, Güzellikler olmaktadır öyle dileyelim. Çünkü bugün hem çocuk eğitimiyle ilgili hem de kendi irade terbiyemizle ilgili yetişkin insanlar için bilhassa Gazali'nin tavsiyelerini göreceğiz. Ve böylece bu bölümü tamamlayacağız inşallah. Bölüm derken neyi kastediyoruz her seferinde soranlar oluyor. Şimdi şöyle açıklayayım. Ee, Tekrar yani birkaç defa tekrarladım bunu ee, Gazali'nin i̇hya ül adlı eseri e, dört kitaptan oluşuyor, dört ana ciltten oluşuyor arkadaşlar. Birinci bölüm onlara rubo diyor e, Gazali orijinalinde. E, Rubr'lu ibadat yani inanç konularından ve ibadetle, ibadetlerle ilgili bahislerden bahsediyor. Birinci ciltte ikinci ciltte rubul adat Yani nikah talak konuları Ticaretle ilgili konular insan ilişkilerine dair konular ikinci ciltte anlatılıyor Üçüncü cilt bizim işlediğimiz cilt Bunlar rubul mühlikat diyor gazali Yani insanı helake sürükleyen haller Ve bunlardan işte nasıl kurtulunur Yani önce kötü ahlakı Diyelim işte tanıtıyor Ama orada da detaylar var Biraz sonra göreceğiz Ve son cilt ee, Rubülümün yani kurtuluş bölümü. Burada ise insanı necata götüren, başarıya götüren, Allah katında sorumluluklardan kurtulmaya götüren güzel ahlaktan bahsediyor. Şimdi biz üçüncü cildi sizlerle birlikte okuduk. Ama tamamını değil sadece iki, iki bölümü bu akşam bitirebilirsek vakti vaktinde iki bölümü bitirmiş olacağız. Onu da açıklayalım. Bu her cilt yani bu saydığımız dört cilt arkadaşlar her biri onar bölümden oluşuyor. Onar kitaptan oluşuyor. Toplamda yani 40 kitap, 40 bölüm diyelim İhya-ül-Ümiddin. Bizim işlediğimiz rub mühlikat yani insanı helaka götüren, kötü ahlaktan bahseden ve bunlardan nasıl kurtulabileceğimizden bahseden bölüm. Arkadaşlar 10 kitaptan oluşuyor. Birinci kitap kalbin hallerinden bahsediyordu. İkinci kitap nefis terbiyesinden bahsediyor. Bunların da alt başlıkları var. Dediğim, size evvelce de söylemiştim. Gazali şematik anlatıyor. Gerçekten çok şematik düşünüyor. Çok şematik yazıyor. Ve çok güzel anlatıyor. Yani zihninizde bir haritada ilerlediğinizi hissediyorsunuz. Hatta işte ben paylaşıyorum bazen zaman zaman. Böyle özetler. E, şemalar çıkarabiliyorsunuz her taraftan oklar e, çıkarabiliyorsunuz böyle tasnifler yapabiliyorsunuz bunlar benim Gazali'den aldığım notlar arkadaşlar e, böyle yani okurken e, not alarak okursanız e, zihninizde kalması da daha kolay oluyor bu tabi sizin tercihinize kalmış bir şey e, şimdi arkadaşlar kaldığımız bölüme geçeceğim ama ben bir şeycik daha hatırlatmak istiyorum sizden e, bir ricam var Hani herkese ulaşır mı bu, ne kadar faydası olur bilemiyorum ama yine de benim söylemem gerekiyor bunu. Ee, zaman zaman birkaç yerde yani bütün sosyal medya benden bahsetmiyor çok şükür, ee, benden bahseden birkaç alıntı da arkadaşlar. Gazali'nin sözleri benim sözlerim gibi yazılmış yani bundan onur duyarım şeref duyarım çok olağanüstü bir lütuf benim için bu e, ve hatta hani keşke ben söylemiş olsaydım o sözleri ama onlar Gazali'nin sözleri arkadaşlar yani ben ne zaman ki bakın bu benim fikrim şu anda ben kendi fikrimi söylüyorum bunu kabul etmek durumunda değilsiniz e, dersem işte onlar da çok sayılı bir e, dersin içerisinde onlar benim fikrim oluyor arkadaşlar. Onun dışında aktardıklarım size mümkün olduğunca kaynaklarını vermeye çalışıyorum. Efendim mesela bu ders için, Türkiye'de yaptığımız bu ders için kaynağımız Gazali arkadaşlar. Ve İhya-ül nereden gittiğimizi de söylüyorum, bölüm başlıklarını da söylüyorum. Yani çok kolay kontrol edebilirsiniz ve oradan hatta orijinalini... O sözün paylaşmak istiyorsanız orijinalini paylaşabilirsiniz ama tabii ki şunu da kabul ediyorum yani gök kubbenin altında söylenmemiş hiçbir söz yoktur. Yani sadece Fatma Bayram'a ait veya sadece falancaya ait ondan önce hiç kimse söylememiş ilk defa o söylemiş hani böyle bir söz çok zor. Hepimizin yaptığı aslında tarih boyunca yani binlerce yıl boyunca özellikle bu hikmetle ilgili konularda e, tekrarlanan sözleri belki yeni, yeni kelimelerle ya da yeni benzetmelerle yeni kendi halimize göre onlara yeni açıklamalar getirerek tekrarlamaktan ibaret yani aslında hiç kimse orijinal bir şey söylemiyor yeni bir şey söylemiyor e, bence e, ben bu fikirdeyim yani gök benim altında hele hele Allah'ın sözlerinden sonra yani yeni bir şey yoktur. Sadece onun, hakikatin çok değişik biçimlerde değişik formlarda tekrar edilmesi vardır. E bu da bir şeydir yani biz de zaten bunun için buradayız değil mi? Yani hakikati ee, bu hakikat demeyelim yani ihyaya hakikat isnat etmeyelim hakikatin gazali tarafından yapılmış yorumu diyelim efendim e, bu yorumu işte anlayabileceğimiz şekilde kendimize uyarlayabilecek şekilde aktarmaktan ibaret yoksa e, keşke dediğim gibi benim sözlerim olsaydı bundan gurur duyardım şeref duyardım. Burada hiç olmazsa belirtmiş olayım tek tek hepsini bulmam ve altına işte doğrusunu yazmam imkansız. Biraz da saplantı olur o doğrusu. Efendim ama rastladığımda biraz üzüldüm yani e, bu şunu gösteriyor dinleyicilerin e, e, yani e, kerameti anlatandan mı biliyorlar bilemiyorum yoksa gözlerinde mi büyütüyorlar veyahut da dikkatsizler mi yani dikkatsizce. Hani Gazali'nin sözlerini Fatma Bayram'ın sözleri diye yazıp onların değerini düşürmüş oluyorsunuz oluyorlar ya böyle yapan arkadaşlar. Peki arkadaşlar geçiyoruz. Şimdi. Biz e, ikinci kitaptayız yani üçüncü cildin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar onun da son bahislerindeyiz fakat bu bölümde neler işlediğimizi çok kısaca hatırlayalım ki bu ekleyeceğimiz yani bu son bu akşam e, anlatacağımız iki başlık nereye oturuyor bunu bilelim arkadaşlar bu bölüm nefis terbiyesi ismi bu bölümün ismi e, efendim burada e, gazaliyi bakayım e, bir dakika size şunu söyleyeceğim 10 tane, 11 tane alt başlık işlemiş arkadaşlar bu bölümde yani 3. cildin 2. konusunun alt başlıkları 11 tane gazalinin tasnifine göre birincisi güzel ahlakın değerini anlatıyor birinci bölümde ayet ve hadislerle biliyorsunuz onun usulü bu ikinci bölümde iyi ve kötü ahlakın tanımını ve mahiyetini anlatıyor ben kısa, kısacık tekrarlar yapayım neydi arkadaşlar iyi ve kötü ahlak yani ahlak nasıl tanımlanır Birim mesela benim ahlakım nedir yani ben kendi ahlakımı nasıl tarif ederim ee, sizden ve bizden yani insandan e, hiç zorlanmaksızın e, kendini böyle e, kasmadan hani e, çok spontan çok doğal bir şekilde sadır olan davranışlar ve tutarlı olan herhangi bir duruma bağlı olmayan yani tutarlı bir şekilde tekrarladığımız ve kendiliğinden yaptığımız davranışlarımız bizim ahlakımız arkadaşlar. Bu ahlak he, biz tabi genelde ahlakı davranışlar olarak tarif ediyoruz sadece davranışlar demiyor gazali ahlaka arkadaşlar mesela diyor ki bir tutum diyelim ki tutum diyebiliriz belki. Efendim diyor ki mesela adam çok fakir olduğu için cömertlik yapamıyordur ama ahlakı cömert bir ahlaktır. Yani illa görün, davranışta ortaya çıkması gerekmez. Çünkü bazı durumlar o güzel ahlakın davranışlarda görünmesini engelleyebilir. Veyahut da adamın bir hesabı vardır, bir çıkarı vardır. Onun için cömertlik yapıyordur, ikram ediyordur çevresine. Efendim ona da cömert demeyiz böyle cömertlik yapıyor diye diyor. Efendim bundan sonraki bölümde burada uzun uzun biliyorsunuz İslam ahlakının ana erdemlerinin anlatıldığı bir bölüm burası tarif ederken onlar neydi efendim ada, e, hikmet şecaat ve iffetti hikmet e, akıl nimetinin itidalli bir şekilde kullanılmasının sonucu. Çünkü bunun az kullanımı da çok kullanımı da ahlakın sınırlarının dışına çıkarıyordu insanı. Şecaat de öfke kuvvetinin itidalli kullanımının sonucu ortaya çıkıyor. Efendim iffet de şehvet gücünün itidalli bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkıyor. Ve bu üç özelliğin yani hikmet, şecaat ve iffet özelliğinin bir insanda dengeli bir şekilde mutedil denge kelimesi arkadaşlar İslam ahlakının anahtar kelimesi. Her şeyi onunla açıklayabilirsiniz çünkü İslam ahlakı uzak doğuda olduğu gibi işte bütün kendini öldür, yok et içindeki bütün o duyguları yok et de demiyor veya hristiyanlıktaki manastır yani e, ahlakın gibi de değil efendim e, çünkü bugünkü kapitalist dünyanın o çok hırslı her şeyi elde etmek isteyen ve bunun için her şeyi göze alan ahlakı da değil. ikisinin ortasında mutedil bir ahlak öneriyor. Efendim bunların dengeli bir şekilde insanda bir arada gel, bir arada bulunmasından da adalet doğar. Bu dört özellik yani hikmet, şecaat, iffet ve adalet İslam ahlakının temelini oluşturur demişti. Bundan sonraki bölümde ahlak değişir mi, değişmez mi? Arkadaşlar bu konuyu ele alıyor. Çok kısaca ve hızlıca söylüyorum. Çünkü bunların her birini geniş geniş anlattık biz. Efendim e, ne diyordu orada da doğuştan gelen bizim e, seçmediğimiz yani bize hazır olarak verilen ahlak değişmez fakat e, sonradan edindiğimiz ahlakı mükteseb deniyor buna sonradan edin, eğitimle işte çevremizden görerek son, alışkanlıklar yoluyla sonradan edindiğimiz ahlak e, değişir demişti. Peki bu güzel ahlak yani çünkü değişmese hidayet diye bir şey mümkün olmaz, tekamül diye bir şey mümkün olmaz değil mi? Oysa biz bu dünyaya tekamül etmek için geldik. Arkadaşlar bu güzel ahlak nasıl kazanılır? Altıncı şey dördüncü bölümde bunu işliyor e, detaylı bir şekilde. Bunu da ikiye ayırmıştı. İlahi bir lütufla mesela peygamberlerde ve bazı seçkin kullarda böyle oluyor. Yani allah Teala onları e, hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi e, Rabbimiz onları kendisi terbiye ediyor. Yani siz de rastlamışsınızdır hayatınızda. İşte benim de böyle aklıma bir iki örnek geliyor mesela hemen şimdi kendi tanıdığım insanlardan bir kısmı rahmetli oldu Allah rahmet eylesin yani bir terbiye almamış bir eğitim almamış ama böyle kendiliğinden edepli yani hani böyle sanki hususen eğitilmiş gibi bu mesela çocukken küçük çocuklarda da çok belli olur yani daha ona bir şey söylemenize gerek yok o kendiliğinden o ince düşünceyi o edebi o nezaketi doğal bir şekilde yapar İşte bir kısmı böyledir diyor ama bunlar çok azdır geriye kalan büyük çoğunluk arkadaşlar mücahede ve riyazet yoluyla bu ahlakı tekamül ettirebilir güzel ahlaka kazanabilir diyor gazali. Ve bunu işte nasıl öğrenebiliriz? Ee, bir sonraki bölümde bunu anlatıyor. İşte kararlılık gerekir, sabır gerekir diyor. Ee, beşinci bölümde. Altıncı bölümde kalplerin manevi hastalıklarının ve bunların tekrar iyileştiğini e, gösteren belirtiler. Bunlardan bahsediyor. Kalbin manevi hastalıkları. Nasıl hastalanır e, kalp ve nasıl iyileşir, nasıl düzelir? E, mesela diyor ki e, kimin yanında... Kimin kalbinde yani iç dünyasında bir şey Allah'tan daha çok seviliyorsa o kalp hastalıklıdır diyor. Yani kalbinde Allah'tan daha fazla daha yüksekte bir sevgi varsa bir bağlılık varsa o kalp hastalıklı hastalıklıdır diyor. Ve trajik olan da diyor buna müptela olanın bu hastalığı fark etmemesidir. Yani kendisindeki bu hastalığı görmemesidir. Efendim tedavi... E isinden bahsediyor daha sonra. Bu zordur. İşte bu tedavi yöntemi çok gayret ister. Fakat ihtina sıratal müstakim diye biz zaten bunun için sürekli Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz diyor. 7. bölümde bir insan kendi kusurlarını nasıl bilebilir? Böyle bir şansı var mı? Şimdi az önce ne dedik? İşte bunun müptela olduğunda kalbinin kalbinin hastalığına müptela olduğunda bir insan fark etmesi çok zordur. Çünkü alışmış, alıştığı için ona yani ona normal gelir o hali. Nasıl bilebilir peki kendisinin bu hastalığını? Bir diyor ki işte kişiye bir mürşidin önüne oturur kendisini terbiye etmesi için ve onun eğitimiyle, onun göstermesiyle kendisindeki eksiklikleri, kusurları bilir. İkincisi dürüst ve sadık bir dost yani imanı çok sağlam ve dürüst bir dost ona hatalarını, eksiklerini söyleyebilir, gösterebilir. Üçüncüsü insan kusurlarını görmek istiyorsa düşmanın eleştirilerinden yararlanmalıdır. Çünkü düşman senin düşmanın varsa onun seni eleştirdiği noktalar iftira değil. Eleştirdiği noktalar arkadaşlar senin düzeltmen gereken noktalardır. Bu yüzden aslında eleştiriler siz bakmayın onun işte yıkıcı olabilir işte çok böyle can sıkıcı sizi rencide edici olabilir ama aslında doğru kullandığımızda onlar tekamül etmemiz için birer fırsattırlar diyor ve son olarak da kişinin başkalarında gördüğü kusurları kendi nefsinde araması yoluyla kişi düzelte, kendisindeki hastalıkların farkına varabilir ve 8. bölümde ruhin, ruhun bu hastalıklı e, taraflarını iyileştirme yolu nasıl olur bu da diyor bedene e, bedensel tutkuları yok etmekle olur bedenin e, bir hazlarından bedeni mahrum bırakacaksın diyor. E, burada da çok e, şahane bir cümle söylüyor ben de bunu birkaç yerde paylaştım e, şunu unutmayalım diyor bu mücadele sırasında çünkü bu bedensel zevkler arkadaşlar e, haramlar değil her zaman her zaman haramlar değil ee, mesela işte bir insanın diyelim ki içki bağımlılığı olması sigara bile bana sorarsanız hani e, dini açıdan fıkhi açıdan tartışmalı bir konu olduğu için sigara için söylüyorum yani çoğunluk haram diyor da bugün efendim e, ama içki gibi işte çeşitli başka bağımlılıklar gibi arkadaşlar e, şu tartışmalı veya haram değil hepsi bunlar. mesela bazıları helal gibi görünüyor bazı alışkanlıklarımız helal gibi görünüyor. Bu yüzden Gazali burada muhteşem bir sözle diyor ki bedensel zevklerin helali, helal olanları yani hesap konusudur. Haram olanları azap konusudur. Şüpheli olanları da itap konusudur. İtap yani azarlanacaksın. Niçin bu şüphelileri yaptın? Çünkü şüphelilerde çok oyalanmak harama düşme sebebidir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gazali söylemiyor. Dokuzuncu bölümde arkadaşlar işte bizim geçen geçen dersimizde son işlediğimiz bölümdü burası. Güzel ahlakın insandaki belirtileri nelerdir? Bununla ilgili sayısız ayet-i atıfta bulunmuş bu bölümde. Yani diyor ki Kur'an-ı Kerim'i açın bakın özellikle işte Furkan suresinin son bölümü Enfal suresinden, Tevbe suresinden, Müminun suresinden alıntılar yapmış. Müminlerin ahlakının tarif edildiği yerlere bakın Kur'an-ı Kerim'de diyor. Bunlar... Bunların hepsi işte güzel ahlakın belirtileridir. Bunlar bende var mı yok mu diye kendinizi oradan kontrol edebilirsiniz. Ve hadislerden de çok ciddi malzeme aktarıyor bize arkadaşlar. Bu hadislere de bakıp kendinizi efendim test edebilirsiniz diyor. Ve geldik bugün işleyeceğimiz bölüme arkadaşlar. Çocuk terbiyesi ve onların ahlaklarını güzelleştirmenin... Yolu başlığında arkadaşlar bunu kitaptan özet çıkarmadım. Madde madde size okumak istiyorum. 22 maddede Gazali kendi, bakın burası da çok önemli arkadaşlar. Gazali'nin görüşü bunlar. Gazali'nin görüşü. Yani biz biliyorsunuz yani fukahanın görüşlerine bile kendi talebeleri dahi değil mi? Farklı görüş beyan etmişler arkadaşlar. Bir konuda tartışmasız bir ayet yoksa. Efendim çok kuvvetli bir hadis-i şerif yoksa e, hele hele o konu zamanın değişmesiyle yani e, mecellede geçtiği gibi Ezmine'nin tegayyürüyle ahkam tegayyür eder diyor. Bakın daha Osmanlı döneminde İslam hukuk usulünün prensiplerinin yazıldığı bir metin mecelle Orada diyor ki Ezmine'nin tegayyürüyle ahkam tegayyür eder. Yani zamanın değişmesiyle hükümler de değişir. Sizin e, çocuğunuzun mesela bugün benim çocuk yetiştirme yöntemlerim arkadaşlar bugünkü nesillerin hiçbirine fayda vermez. Çünkü bugün internet denen bir şey var. Bizim evimizde internet yani böyle yaygın kullanıma girene kadar biz çocuklarımızı büyütmüştük zaten. Yani ilkokul çağına gelmişlerdi. Bitirmişlerdi belki de ilkokul. Yani en bizde en tehlikeli Mario vardı işte oyun. Bilgisayar oyunu denilen bir tek o vardı işte. Ne bileyim balyalar vardı. Balyaları bir yerlere yerleştiriyorduk falan. Yani Şimdi benim yöntemlerimle bugünkü bir annenin yöntemleri aynı olabilir mi? E, aile yapıları değişti, efendim çocuklardan beklenen e, sosyal başarı veya başarı demeyelim, başarı kelimesi de bazılarını irrite ediyor. E, böyle bir şey, alerjik oluyorlar. E, yani çocuklardan beklenen e, sorumluluklar, roller, efendim değişti, öyle değil mi? E, dolayısıyla bu pedagogik kurallar da. Şartlara göre değişebilir. Şöyle diyelim, bu, şu, bugün şu anda dinleyeceğiniz bu bölümü, bir sonraki bölüm için demiyorum, bu bölümü Gazali'nin çocuk eğitimine dair tavsiyeleri arkadaşlar. Bunlar tartışılabilir, bunları unutmayın, tartışmalıdır. Yani siz bunları e, pedagojiden, psikolojiden, işte bugünkü e, size tavsiyelerden, Böyle bir şey yapacaksınız, ölçerek, biçerek bir kendinize göre bir uyarlayacaksınız, kendi şartlarınıza. Herkes kendi ailesine uyarlayacak. İnşallah. Efendim temel prensipler her devirde geçerlidir, ama bazı uygulamalar devirden devire değiştiği gibi aynı devir içinde aileden aileye bile değişebilir arkadaşlar. Benim ailemde çok güzel çözüm veren bir Metod, sizin ailenizde hiç çözüm vermeyebilir bir başka ailede krize sebep olabilir yani herkesin aile yapısı da farklı dolayısıyla burada biraz bu tabirimi de hoş görün arkadaşlar bilhassa psikolojik ve pedagojik tavsiyeleri kendi hayatımıza uyarlarken Birazcık yaratıcı zekaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Yaratıcı kelimesi burada yoktan var etmek anlamında değil. Size verilen bu malzemeyi kendinize en elverişli şekle sokup onu ondan o şekilde yararlanmak e, anlamında. Artık başlıyorum. Bu kadar yeter. Efendim birinci madde çocuk eğitimi konusunda ailenin başlıca görevleri demiş. 2 nokta üst üste. Efendim bir, babanın çocuğunu esirgemesinin yolu, onu eğitip geliştirmek, ahlaki erdemleri öğretip kötü arkadaşlardan korumak, fazla rahata ve bolluğa alıştırmamak kesinlikle katılıyorum. Bunların hepsini siz tartışabilirsiniz arkadaşlar, tamam mı? Bakın bir şey ayetse söyleriz zaten. Bakın bu ayet kelime, bu hadis şerif deriz. Bunun dışındakiler Gazali'nin görüşleri. Ben kendi katıldıklarımı da veya eğer varsa cesaret edip de Gazali'ye Efendim burada da ama yani bunu niye söylemiş ya da burada biz şöyle bir ilavede bulunalım diyeceğim bir yerler varsa onu da söylerim. Lüksü ve refahı sevdirmemektir. Şimdi burada babanın kelimesinin altını çiziyorum 2-3 kere. Dikkatlerden kaçmasın. Çünkü çocuk eğitimi deyince arkadaşlar salonu anneler dolduruyor. Velilere eğitim deniyor. Okullarda anneler geliyor. İşte pedagojik seminerler deniyor Anneler katılıyor Halbuki arkadaşlar e, Bu da şartlara göre değişebilir Ama ben dinimizdeki temel e, Şeyi söyleyeyim Uygulamayı söyleyeyim e, Geleneksel anlamdaki uygulamayı söylüyorum Çocuğun eğitim ve terbiyesinden Birinci derecede baba sorumludur Arkadaşlar Taha suresinin bir türlü İzberleyemedim ayet numarasını Son sayfasına bakın Çocuğu Namaza alıştırma görevi kimin? Mesela orada. diyor ki ve mur ehleke bissalatı vesla bir aleyha. Ailene namazı emret ve bu konu çok ısrarlı ol, çok yani ciddi ol, bunu ciddiye al, vazgeçme, sabırlı ol, çok devamlı yap bunu diyor. Namazla alıştırma böyle bir günde, bir haftada, bir ayda falan olacak bir şey değil. Yani diyor ki bu vesla bir aleyha, bu işin peşini bırakma demek. Bu işin peşini bırakma diyor. Şimdi bunun babaları ilgilendirdiğini nereden biliyoruz? Emir sigasının müzekker olmasından değil arkadaşlar. Sadece arkasından diyor ki la elü biz senden rızık istemiyoruz diyor. Çünkü babalar diyecekler ki biz bütün gün efendim rızık peşinde koşuyoruz. Bir de şimdi çocuğumuzun namazından da biz mi uğraşacağız? Biz senden rızık istemiyoruz diyor. Sizi biz rızıklandırıyoruz diyor. Yani buna işin gibi vakit ayıracaksın diyor. Nasıl ki senin işin var, işte bir takım meşgalelerin var, zorunlu oldun. işte o zorunlu işlerin başında... Aileni namaza alıştırmak, çocuklarını namaza alıştırmak geliyor. Bunun peşini bırakamazsın. Nasıl diğer işlerin peşini bırakamıyorsan bunu rızık gibi de görme. Çünkü senin rızkın bizden garanti ama senin çocuğunun namaz kılacağı Allah'tan değil. Bak orada onu çok ilginç değil mi? Diyebilirdi ki tabii ki sen rızık peşinde koşuyorsun. Biz sen, kim rızkının peşinde koşarsa biz onun çocuğunu namaza alıştıracağız. Demiyor allah Teala. Böyle bir vaadi yok yani. Neyse. Burada da Gazali babanın demiş mesela anne babanın bile demiyor babanın babanın çocuğunu esirgemesinin yolu onu eğitip gelişmek. yani sen çocuğunu korumak mı istiyorsun çocuğuna merhamet mi duyuyorsun çocuğuna böyle kol kanat germek mi istiyorsun sahip çıkmak mı istiyorsun ne yapacaksın ahlaki yardımleri öğretip kötü arkadaşlardan koruyacaksın fazla rahata ve bolluğa alıştırmayacaksın lüks ve refahı sevdirmeyeceksin. Arkadaşlar insan lükse ve refaha çok kolay alışır. Mahrumiyete çok zor alışır. Onun için e, bununla ilgili özel tavsiyeleri var. Eyyü Gazali'nin. İşte haftanın bir günü e, yemek yapmayın diyor mesela. Bir gün kuru ekmek yesin diyor. Yani yumuşak ekmek bile değil. Kuru ekmek. Sert yataklarda yatın diyor. Yumuşak yataklarda böyle konforlu e, yaşamlar sunmayın çocuklarınıza diyor. Aksi halde çocuk büyüdüğünde ömrünü bu tür şeylerin peşinde koşmakla tüketir. Ya Şimdi mesela dinden uzaklaşma sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar gençlerin e, dini kuralları hazlarına engel olarak görüyor. Halbuki bizim atalarımız demiş ki helal dairesi keyfe kafidir. Helal dairesi keyfe kafidir. Yani insanın zevk alması için helaller yeter. Ama... Çocuğum yeter ki mutlu olsun çocuğum yeter ki efendim rahat yaşasın çocuğum hiçbir şeyden mahrum olmasın diye diye diye diye belki de onları belki de altını çiziyorum. Onları haz bağımlısı haline getirdik. E şimdi yani bu kadar çocuğumun kendini iyi hissetmesi çok önemli. Çocuğumun işte mutlu olması çok önemli. Hiçbir şeyde gözünün kalmaması çok önemli. E o zaman çocuk diyor ki ama ben şimdi işte başörtüyle veya işte namazla niyazla şu şu işleri, şu yapmak istediklerimi yapamıyorum diyor. Açıkça da söylüyor bunu gençler mesela diyor ki ben diyor işte konserlere gideceğim. Ne bileyim rak e, konserine gideceğim, arkadaşımın doğum günü barda oluyor oralara gideceğim. İşte nargile kafelere gideceğim, sabahlara kadar oturacağım ve benim e, başörtüm veya işte Müslüman kimliğim buna engel oluyor diyor. Anlatabildim mi? Neyse her maddede böyle durursak bu e, bir sene daha sürer. İkinci madde baba. Hayatının başlangıcından itibaren çocuğuyla ilgilenmeli, helal lokma yiyen dindar bir kadın tarafından emzirilmesi sağlanmalıdır. Emzirilmesini sağlamalıdır eğer çocuk süt annesi varsa. Çünkü haram lokmayla oluşan sütün hayrı olmaz. Bu şekilde beslenen çocuk geliştikçe karakteri pis şeylerle yoğrulur ve tabiatı pis işlere eğilimli olur. Ee, bu konuda arkadaşlar ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifini çok etkileyici buluyorum. Efendimiz buyuruyor ki haramdan oluşan et ateşte yanmaya daha layıktır. Bunu düşündüm ben epey ilk duyduğum zamanlar sanırım üniversitedeydim. Haramdan oluşan et ateşte yanmaya daha layıktır. Bizi ateşte yakan şey arkadaşlar... Sadece yediklerimiz değil ki, değil mi? Bizim davranışlarımız, yani anladığım kadarıyla bir insan haram yedikçe haramları işlemek ona daha kolay geliyor, itici gelmiyor yani. Yalan söylemek, yalanla iş yapmak, kandırmak, efendim ne bileyim istismar etmek, yani ben basit haramları söylüyorum. Bir takım daha ahlaki kusurları saymıyorum yani, daha fazla, daha büyük. Ee, tecavüzler işte bir takım şeyler Bunlar ona o kadar büyük meseleler olarak gelmiyor belki insan haram yedikçe Çünkü e, damarlarında dolaşan kan Vücudunu oluşturan et haramdan oluşmuş Onlar birbirini çekiyorlar yani Bazılarına da dikkat edin Hani helal süt emmişleriz mesela öğlelerine Yani yapmak istese de yapamaz Yapmak istese de yapamaz kalkıştı diyelim yapmaya eğreti durur onun üzerinde bu yüzden helal lokma son derece önemli yani babaya düşen ikinci görev gazali'nin sayımına göre efendim çocuğunu mutlaka helal lokmayla beslemelidir ve hatta süt emzirecekse birisi onun da helal lokma yiyen birisi olmasına dikkat etmesi gerekir üçüncüsü baba çocuğunda erginlik işaretlerini görünce blu yani onu güzellikle denetlemelidir. Güzellikle denetlemeli. Şey gibi değil, casusluk gibi değil. yani göz kulak olacak. Bugünlerde şimdi çok tekrarlarım bunu. Çünkü yeni öğrendim. Yeni öğrendiğim şeyleri de çok seviyorum tekrar etmeyi. Böylece kalıcı oluyor. Yeni bir atasözü öğrendim arkadaşlar. Diyor ki: "A gözüyle yiğit sözüyle." Ne demek bu? "A gözüyle" Yani A insanları yöneten, insanların lideri, yöneticisi olan kişi gözüyle A olur. Yani gözetecek, herkese bakacak neler oluyor. İş takibi, ihtiyaçların takibi, problemlerin takibi. Yani topluluk içinde problem var mı, sürtüşme var mı, herkes dayanışma içinde mi, ihtiyaçlı olan var mı veyahut da kumpaslar çevriliyor mu, fitne var mı mesela takip edecek. Mesela anne de mutfağını takip edecek. Yani ne bitti bilecek, şak şak şak bilecek neyin azaldığını. Dolabını bilecek, kilerini bilecek, yazlığını, kışlığını bilecek, çocukların eksiğini bilecek, arkadaşlarını bilecek, kimlerle görüştüğünü bilecek, onların ailelerini bilecek, işte baba da öyle. Bu çağdaki çocukta önce utanma belirtileri ortaya çıkar. Çocuk sıkılıp utanmaya ve bazı işleri yapmamaya başladığında bunun nedeni sadece onda bazı davranışların başka bazı davranışlara aykırı ve çirkin olduğunu görecek şekilde akıl ışığının parlamasıdır. Yani utanma duygusunun başlaması. Bu sayede çocuk bir davranıştan utanmazken başka bir davranıştan utanmaya başlar. Bu durum Allah'ın çocuğa bir armağanı, ahlakının düzgün ve kalbinin temiz olduğuna işaret eden bir müjdesi. İleride ergenlik yaşına geldiğinde demin ki erginlik demek ki arkadaşlar düzeltelim orayı. Blue değil yani akıl nurunun parlamaya başlaması, iyiyi kötüyü ayırt etmeye başlaması blue'dan da önce. İleride ergenlik yaşına geldiğinde mükemmel bir akla sahip olacağının belir habercisidir. Yani çocuğun bazı şeylerden utanması, yapmak istememesi, yani mesela çocuklar başkalarının yanında soyunmak istemezler, arkadaşlar e, vücutlarının işte mesela istemedikleri kişilerin onlara dokunmasını istemezler normalde. Biz onları zorlarız hani. E, el öpmek istemezler değil mi? İlginçtir. E, bu şekilde utanma belirtileri gösteren çocuk ihmal edilmemeli, aksine utanma eğiliminin ve zihinsel gelişiminin eğitilmesi suretiyle ona destek olunmalıdır. Yani bu utanmasının da tabii onu eğitimcilerle konuşmak lazım ve her çocuk için farklı boyutlardadır bu. Dolayısıyla burada ben genel bir şey söylemeyeyim. Utanan çocuğu utanmak iyidir, bırakın utansın demiyor bence Gazali benim anladığım. Arkadaşlar bunun bir belirti olduğunu söylüyor. Akıl nurunun parlamaya başladığını, ahlaki kriterler geliştirmeye başladığını gösterir. Utanma duygusunun başlaması. Dolayısıyla o duygunun görüldüğü çocukların bu açılardan eğitilmeye başlanması gerekir diyor. Dördüncüsü çocukta baskın olan niteliklerin başında yemek düşkünlüğü gelir. Dolayısıyla bu hususta onun eğitilmesi gerekir. Mesela yemek yerken sağ elini kullanması, yemeğe başlarken besmele çekmesi, sofrada önünden yemesi, bu bilhassa ortak olan şeyler için, ortadan yenilenler için, başkalarından önce yemeye başlamaması, sofradakileri gözetlememesi kim neyi yönetecek? Yerken acele etmemesi, lokmayı iyice çiğnemesi, yediğini peş peşe aşırmaması yani sürekli böyle yememesi gibi sofra adabı öğretilmelidir. Arkadaşlar bu konuyu ben önemsiyorum. Ee, çünkü e, yemek konusunda kendisine hakim olabilirse bir çocuk ileride başka adabı muaşeretle ilgili başka kuralları uygulamada da kendisini kontrol edebilir. Çünkü çocuğun tek bir şehveti vardır diyor Gazali. Yemek, yemek. Onu kontrol edebilirse diyor, e, ileride bütün e, şehevi duygularını, şehevi burada cinsellik anlamında değil biliyorsunuz, bütün nefsani şiddetli arzularını yani e, kontrol altında tutabilir. Beşinci madde, keza çocuğa giyim kuşam adabı da öğretilmelidir. Ha bir de şimdi şu var, mesela çocuk edepsizlik yapıyor arkadaşlar, bu e, çocuk edepsizlik yapıyor dediğim çocuk 3 yaşında değil, 8 yaşında, 10 yaşında. Yani, terbi, yani büyüklerine saygısızlık yapıyor, ee, arkadaşları oynarken hak çiğniyor, mesela oyunun kurallarına uymuyor, hak çiğniyor falan. Büyükler gelip çocuğu savunuyorlar. Diyorlar ki o çocuk işte onu idare edin diyor mesela. O küçük onu idare edin diyor. Aslında <gülüyor> bu benim kanaatim. Bilmiyorum eğitimciler bu konuda ne söyler. Siz gene de çocuk eğitimcilerine benden daha ziyade kulak verin. Ama ben burada şimdi Gazali'yi arkama alıp bir güzel at koşturuyorum. Efendim acizane kanaatim çocuk biraz ağlayıp bir büyüğü çağırıp o büyük tarafından başkalarına haksızlık yapması için kendisine yardım edildiğinde neyi öğrenmiş oluyor arkadaşlar? neyi öğrenmiş oluyor arkana birini aldığında insanlara istediğini yapabilirsin bunu öğrenmiş oluyor hele de bu tekrar ediyorsa yani çocuğun o gün mesela o gün annenin bir hastalığı var bir ne bileyim bir yakınlık kaybetmiş büyük bir işi var yani böyle çok istisnai olabilir bazı durumlarda yavrum bu çocuğu şimdi ağlatmayın idare edin hadi dersiniz ama böyle bu devamlı oluyorsa devamlı oluyorsa yani çocuklar mesela işte başkalarının geçen gün bir yerdeydik Çocuk bir değişik bir araba gelmiş binanın önüne. Efendim çocuklar kocaman çocuklar arkadaşlar. Arabanın o lüks bir araba yani. Arabanın üstüne çıkıp tepiniyorlar. Arabanın üstünde kimse onlara durun demiyor. Çok ilginç. Yani bir bir başkasının mülküne, bir başkasının eşyasına bu şekilde mütecaviz olabilmek yani. Bahçesine, arabasına, efendim oyuncağına. Her neyse. 5. maddede çocuğa giyim kuşam adabı da öğretilmelidir diyor e, oturma kalkma adabı da hakeza arkadaşlar 6. çocuk okul çağına geldiğinde kendisiyle ilgilenilmeli Kur'an ve hadis öğrenimi gibi dini bilgiler alması sağlanmalıdır çocuğun ruhunda iyilere karşı sevgi ve ilgi oluşması için iyi insanların hayat hikayelerini tutum ve davranışlarını öğrenmesini sağlamak da yerinde olur Burada masalın, hikaye anlatmanın, hikaye tamamlamanın, beraber o hikayeleri tartışmanın, işte orada o öyle yapmasaydı nasıl olurdu, sence ne yapabilirdi gibi konuşmaların çok faydası olacağını ve ufuk açacağını düşünüyorum arkadaşlar. Küçük karabalığın hikayesini biz öyle yapardık çocuklarla. İşte sizce Küçük Karabalık ne yapmalıydı burada diye Samet Behrengi'nin gerçekten eşsiz hikayesi beraber hikayeleri okumak ve beraber değerlendirmek yorumlamak oradaki şahısların davranışları üzerinden işte sen burada ne yapardın ya da ne bileyim sence bu ne yapmalıydı işte öyle konuşmalı mıydı ya da böyle davranmalı mıydı işte hakkını nasıl savunabilirdi sen olsaydın savunabilir miydin ya da ne yapardın böyle bir durumda gibi ee, bu konunun da ehli var arkadaşlar çocuklarla masalları hikayeleri yorumlama konusunda e, eğitimler var şimdi her şeyin ekmek atölyesinden tutun da işte masal anlatmaya kadar e, kınamıyorum sakın aman e, onlar da alınmasınlar efendim her şeyin eğitimi var eskiden bunları biz birbirimize öğretirdik yani ekmek yapmayı ben mesela dikiş dikmeyi komşudan öğrenmiştim arkadaşlar rahmetli münevveran teyzeden yani düşünebiliyor musunuz koskoca dikiş dikme işini yani ve ben hani epey bir müddet dışarıya bile dikiş diktim öğrencilik yıllarımda harçlığımı çıkarabilmek için. Yani dışarıya dikecek kadar dikiş dikiyordum yani. Ve bunu komşudan öğrenmiştim. Bir atölyeye falan veya bir eğitime falan gitmemiştim. Şimdi herkes yani neredeyse işte adres soracak sormaya gerek kalmadı navigasyonlardan da yani küçücük bir şey sorsanız hani onun atölyesini veyahut eğitimini tavsiye edebilir size insanlar. Yedinci madde çocukta güzel huylar ve iyi davranışlar görüldükçe kendisi ödüllendirilmeli, sevindirecek hediyeler verilmeli, insanların içinde övülmelidir. Bunu çok tartışıyorlar. İşte beni ödülle cezalandırma falan diye kitaplar var biliyorsunuz. Tartışmalı bir konu bu arkadaşlar. Fakat ben gelenekten yanayım. Evet burada çok şey olmadıkça yani hep böyle bir şey yaptım evet nerede alkış nerede takdir diyecek kadar hani bağımlılık yapacak kadar olmadıkça en azından bizim övgülerimizin hangi davranışlara dair olduğu konusunda bir fikir edinecek kadar bizim neyden hoşlandığımız neyi sevdiğimiz konusunda bir fikir edinecek kadar olsun takdir edilmesi gerektiğini düşünüyor çocuk davranışlarının. 8. Çocuk nadiren yanlış bir iş yaptığında bunu görmezlikten gelmek. Nadiren yanlış bir iş yaptığında görmezlikten gelmek. Çocuğun gizlisini saklısını ortalığa yaymamak, onda başka birinin de kendisi gibi böyle yanlışlar yapmaya cüret edebileceği şeklinde bir kanaat uyandırmamak gerekir. Özellikle çocuk hatasını saklayıp gizlemeye çalışıyorsa yaptığı yanlışı açığa çıkarmak doğru değildir. İşte seni gördüm ne saklıyorsun falan gibi. Aksi halde yanlışının görünüp bilinmesi onun cesaretini artırır ve sonunda yaptığının açığa çıkmasını umursamaz. Yani yüzsüzleşmiş olursunuz, yüzgöz olmuş olursunuz. Peki ne yapacağız? Bu hata hele hele onun için tehlikeli bir hataysa. Yani gizliyor mesela işte tehlikeli bir ilişkisi var. Kötü bir alışkanlığa gidebilir bu falan. Ne yapacağız o zaman? İşte o zaman yardım alacağız arkadaşlar. Ben yardım almanın çok kestirme bir yol olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bir yabancı bir muhitte bir şey arıyoruz efendim hani navigasyonu düşünmeyin de ee, bunu kimseye sormadığımızda ya da navigasyonu açmadığımızda öyle diyelim hadi bir saat ararız birisine sorduğumuzda ya da işte navigasyonu açtığımızda 10 dakika ararız. Yani burada kaybetti, hele çocuk eğitiminde kaybettiğimiz şey bir 50 dakika değildir arkadaşlar. Hem yıllardır hem ilişkilerdir kaybettiğimiz şey hem ahlaktır. Geri dönüşü çoğu mümkün olmayan, telafisi mümkün olmayan kayıplardır bunlar bir kısmı. Dolayısıyla ben yardım almanın çok çok bizim lehimize olduğunu düşünüyorum. Yani ehline danışarak bir tehlike sezdiğimizde Yüzgöz olup yüzsüzleşmektense karşılıklı burada ne yapmalıyım ben böyle bir şeyi seziyorum diye yardım almamız gerekir. 9. Çocuk aynı yanlışı ikinci kez yaparsa konunun ciddiyetini anlatıp kendisini uyarmak gerekir. Bununla birlikte hiçbir zaman uyarıda ileri gidilmemelidir. Ah ah şimdi aklıma bazı örnekler geliyor. Çünkü o zaman çocuk uyarı duymayı önemsiz görüp yeni kötülükler yapmaya başlar ve artık kendisine söylenenler etkisiz kalır. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar, iletişim becerileri konusunu da şöyle bir okuyun. Hatta bu konuda bir atölyeye gitseniz iyi olur. Yani ehlinin verdiği bir eğitime katılsanız. İletişimde hatalı bir dil oluşturduğunuzda, arkadaşlar hatalı bir yöntemle konuştuğunuzda karşınızdaki kişi sizi dinliyor, dinliyor ama söylediğiniz konuyu düşünmüyor. Mesela sizin ondan nefret ettiğinizi düşünüyor. Ya da ne bileyim sizin şu anda tepenizin attığını, dolayısıyla susması gerektiğini, her şeye evet demesi gerektiğini düşünüyor. Mesela ben bazen bakıyorum şimdi çocuklarla konuşuyor. Tamam tamam diyor, tamam diyor, tamam. Yani ama dinlemedin bile. O kadar az zaman geçti ki ben daha yeni bitirdim sözümüz ve sen düşünmedin bile. Hani bu tamam belli ki beni susturmak için söylenen bir tamam. Tamam. Yani devam etmeyeyim diye. Anlatabildim mi? Bu yüzden e, iletişim dilimizi gözden geçirmekte ve doğru bir e, yol bulmakta e, fayda var arkadaşlar. E, çocuğun organlarının gürbüzleşmesi, fazla kilo almaması, rahatına düşkün olmaması için yatak yiyecek ve yiyecekler konusunda sıkıntıya alıştırılmalıdır. Organları gürbüzleşsin diye bakın dikkat edin. Organları gürbüz, gürbüzleşsin. Organları kilo almasın biz tersini zannediyoruz değil mi? Kilo aldığı zaman gürbüz olduğunu zannediyoruz. Rahatına düşkün olmasın diye yatak giyecek ve yiyecekler konusunda sıkıntıya alıştırılmalıdır. Artık bunu düşünmeyi size bırakıyorum arkadaşlar. Çocuğun gizli saklı işler yapması engellenmelidir. Alın işte bilgisayar ne yapacaksınız? İnterneti ne yapacaksınız? Dolayısıyla ne deniyor ona? Teknoloji okuryazarlığı. Arkadaşlar, eğitiminiz ne olursa olsun teknoloji okuryazarlığına başlamalıyız hepimiz. Bakın ben üniversite mezunuyum ama teknolojik açıdan okur yazar sayılmayabilirim. Yani bir bilgisayarı önüme aldığımda bir laptopu buradan nerelere girilmiş Geçmişine bakamıyorsam yani son 24 saat, son bir hafta bundan hangi sitelere girilmiş, bu sitelerde neler var bunlara bakamıyorsam arkadaşlar teknolojik açıdan yazar değilim demektir. Yoksa yani Google'dan bir şey yazmak artık hani herkesin yaptığı bir şey. E, gizli saklı işler yapması engellenmelidir çünkü o yaptığının çirkin olduğuna inandığı için gizlemektedir. Dolayısıyla kendi haline bırakılırsa çirkin işle alışır. Arkadaşlar pek çok arkadaşımın çocuğuyla sorunu olan arkadaşlarıma sorduğumda bilhassa da yani itikadi anlamda şu anda biliyorsunuz maalesef böyle bir furya var. inançla ilgili konularda çeşitli sapkın görüşlere kapılan çocuklara baktığımızda arkadaşlar bunların neredeyse tamamının internet vasıtasıyla bu bilgileri bu bilgi demeyelim bu propagandalara bu şeylere bu çağrılara kapıldıklarını görüyoruz şimdi ben böyle başlayınca sonuç şuraya gelecek zannetmeyin o halde yasaklayalım yani interneti yasaklamanın bilgisayarı telefonu yasaklamanın imkansız olduğunu düşünüyorum ben bu benim düşüncem yani Kuzey Kore falan gibi olacaksak veya Çin'in bazı bölgeleri gibi belki olabilir bilmiyorum öyle olmayı da istiyor muyuz yani bu artık imkansız o zaman biz bunun çarelerini düşünmek zorundayız ebeveynler olarak arkadaşlar. Çok ciddi bir şekilde ve kendi eğitimimizi bu konuda hızlandırmalıyız. Yani biz takip etmeliyiz. Neler var? Bu dünyada neler var? Burada neler konuşuluyor? Tartışmalar neler? Bu tartışmalara nasıl cevaplar verilebilir? Bir de tabii daha nasıl diyelim... Toplum yöneticisi olan bütün toplumu idare eden daha üst akıl sahiplerine çok daha büyük sorumluluklar düştüğü kanaatindeyim arkadaşlar. Şahsen ben de pek çok mesaja cevap yazamıyorum sizden gelen mesajlara. Belki içinizde şu anda bile vardır ah ah benimkine de yazmadınız diyenler. Yani 16 yaşında çocuğum 14 yaşında çocuğum şöyle düşünüyor şöyle inanmaya başladı işte peygamberi sorguluyor işte Kur'an'ı sorguluyor hadisleri sorguluyor işte fukuhanın yaklaşımını sorguluyor falan. O kadar cümleye bakın yani 16 yaşındaki çocuk hani bir hiçbir din eğitimi almamış ama bütün bunları sorguluyor arkadaşlar. Bunlara cevap verecek yayınların böyle çok mevzul miktarda olması lazım fakat ben e, yönlendiric bir yer bana şimdi bir, bir sürü de mesaj gelir işte şuralara şuralara yönlendirin diye e, herkes tabii kendi cemaatinin kendi e, şey olduğu muhibbi olduğu toplulukların adreslerini veriyor ama Arkadaşlar böyle bütün gençlere gönül rahatlığıyla işte peygamberin e, sünneti bize kadar nasıl geldi? Sözlü hadisler kitaplara nasıl geçirildi? Ben Buhari'ye neden falanca e, YouTube e, şeyinden videosundan daha fazla güvenirim? Yani bir YouTube'da izlediğimiz hiç hakkında hiçbir bilgimizin olmadığı bir insana inanıyoruz arkadaşlar. Buhari'yi reddediyoruz mesela o kişiye inanarak. Yani... Ne o kişiyi tanıyoruz, ne buhariyi tanıyoruz, ne de buhariye o hadislerin nasıl geldiği hakkında hiçbir fikrimiz var. İlginç bir şey bu. Onun için bizim e, toplumumuzu idare eden alimlerimizin, yöneticilerimizin, işte fikir ehlimizin, e, efendim kademelerimizin Yönetim kademelerimizin bu konuda bol bol malzeme üretmesi ve internete bunları böyle mevzul miktarda dağıtması lazım. Bir çocuk ararken efendim karşısına şimdi buradan vermeyeceğim isimler çıkıyor. Ama işte iyi olmuş bak bunu da dinlemişsin diyeceğimiz bir kişiyle bile karşılaşmayabiliyor. Peki Çocuk tembelleşip hantallaşmaması için günün belli bir zamanında yürüme, hareket ve spor yapma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Bu tembelleşme ve hantallaşma biraz sonra işlenecek olan e, ki ona vaktimiz kalmıyor. Ne yazık ki bir, bir sonraki bölümde inşallah iradi terbiyesi konusunda da son derece önemli arkadaşlar. Sağ solu gözetlememeye alışması, gözetlemeye alışması olacak bu önlenmelidir. Baskı hatası olmuş arkadaşlar sağ solu gözetlememelidir yani. Bir defa arkadaşlar çocuğa tecessüs duygusunu kontrol edip yönlendirmeyi öğretmemiz lazım. Merak duygusu iyi bir şeydir. Nereye yönlendiğine bağlı. Yıldızları merak et, işte sonbaharı merak et, rüzgarların isimlerini, balık isimlerini merak et, efendim ne bileyim yani insan vücudu nasıl çalışıyor bunu merak et, e, tarihi merak et, tarihi şahsiyetlerime yani merak edilecek binlerce konu varken neden benim özel hayatımı merak ediyorsun? Neden? Sorulabilecek binlerce yüzlerce seni geliştirecek ve eğitecek soru varken neden bir başkasının çoluğunu çocuğunu ya da işte üstündekini nereden aldığını falan merak ediyor? İnanamıyorum bazı konuşulanlara, sorulanlara, yazılanlara arkadaşlar. Bunun daha çocukluk çağında alınması gereken bir terbiye olduğu muhakkak. muhakkak. Ailesinin zenginliği ve şey elhamdülillah yani çok azdır böyle kendimde beğendiğim hususlar arkadaşlar. Bilseniz kendime ne eziyetler ediyorum ben ama bir tanesi de bu. Hiç bir şekilde merak etmemek. Kimsenin çantasını, eşyasını, efendim evini, barkını, özel hayatını giydiklerini, yediklerini, işte ne giymiş, ne marka, nereden almış, burayı nasıl döşemiş, hatta ne var evi. Birisi bana dedi ki kardeşiniz şunu almış. Yani kardeşlerimin evinden biriyle ilgili. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Kardeşimlerinde onun olduğunu. Ben bilmiyorum ama o kişi bana söylüyor kardeşimin evinde ne olduğunu. Evet gözetlememek. Kimsenin özel hayatını takip etmemek. Ailesinin zenginliği yedikleri giydikleri şeylerle veya okul araç gereçleriyle akran ve arkadaşlarına karşı övünmesi engellenmeli. Bu konuda öyle şahane örnekler biliyorum ki birkaç ailenin tanıdığım çocuklarıyla ilgili arkadaşlar. Çocuk okulu bitiriyor. Okuldaki arkadaşları onun falan meşhur ailenin çocuğu olduğunu bilmiyor. Hiç gündeme getirmiyor. Bugün yine bir tanesi söyledi. Devlet okuluna veriyor çocuğunu. Bir arkadaşım söyledi. Devlet okuluna veriyor lisedeyken. Ve babası bırakıyor. İşte güzel bir arabayla okula bırakacak. Bırakıyor sabahları. Okula gelmeden işte 100 metre falan önce inmek istiyor. Ve öyle iniyor arabadan. Yani... Okulun kapısına kadar o arabayla gitmek istemediği için. Böyle e, güzel örnekler var elhamdülillah. Bu güzel örnekleri birbirimize anlatalım ki arkadaşlar hep her yer kötülükle dolu zannedilmesin. Aksine kendisine alçak gönüllü olmak, birlikte olduğu herkese iyilik ve ikramda bulunmak onlarla güzel konuşma alışkanlığı kazandırılmalıdır. 15. tavsiyesi Gazali'nin. Özellikle itibarlı bir aile çocuğuysa, yani toplumda saygın yeri olan bir ailenin çocuğuysa başka çocuklardan bir şey almasına izin verilmemeli. Aksine insanın değerinin almada değil vermede olduğu. Almanın çirkin, bayağı ve küçültücü bir tutum olduğu, şayet fakir bir aile çocuğu ise yine de başkasından bir şey umma ve almanın bir zillet olduğu öğretilmelidir. diyor. Ben buna biraz şerh koyardım doğrusu arkadaşlar. Bazı fikirlerim var bununla ilgili ama şu anda vakit yok. Böyle denilerek mesela... Hiç kimseden hediye kabul etmeyen veya hediye vermekte zorlandığınız Yani bir şey bir şey hediye etmek istiyorsunuz sizde zorlandığınız insanlar var. Bu da güzel bir şey değil arkadaşlar. Yani siz çünkü sizin de verme ihtiyacınız var. Hep alan olmak istemiyorsunuz yani. Sizde bir şey ikram etmek istiyorsunuz. Bu ikramın da efendimiz mesela hediyeyi kabul eder. Sadakayı kabul etmezdi biliyorsunuz. E, bu, bunu şöyle düzeltmek isterdim ben. Gazali'nin izniyle. Başkasının hiçbir şeyinde gözü olmamasını öğretmek. Ama kendisine bir şey ikram edilmişse onu da alçak gönüllülükte. Çünkü bir ikramı kabul etmek de alçak gönüllülüktür arkadaşlar. Bazen hani karşınızdaki ya işte her şeyi de alıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama siz alırken mesela ben alırken aslında... Hayır diyemeyeceğiniz için size bu ikramda bulunan bir insana hayır demenizin yakışık almayacağı için de bazen kabul etmeniz gerekir onu bilirsiniz zaten. On altıncısı çocuk bir mecliste bulunduğunda ortalığa tükürüp sünkürmemek, başkasının yanında esnememek, insanlara sırtını dönerek oturmamak, ayak ayak üstüne atmamak gibi muhaşeret kurallarına da alıştırılmalı. Oturma adabı öğretilmeli, çok konuşması engellenmeli, bunun saygısızlık olduğu anlatılmalıdır. On arkadaşlar bu çok konuşma meselesi öyle katılıyorum yani bu konuda Gazali'ye insanın bir mecliste bir bakmalı yani hep ben mi konuşuyorum diye öyle insanlarla ben normalde en çok konuşanlardan biriyimdir bir topluluğun içinde biraz da işte insanlar çok soru sorduğu için falan bir beklenti olduğu için ya da ben öyle evham ediyorum artık kendim konuşmayı sevdiğim için bilmiyorum bazen öyle insanlar var ki arkadaşlar ben mesela bir şey konuşuyor ve güya aslında bana soruyor ama sözünü kesip araya giremiyorum ki cevap vereyim. Yani bu şekilde çok konuşmak, toplumu domine etmek yani bulunduğu topluluğu domine etmek. Ada bu muhaşerete aykırı çocuğa bunu öğretmek gerekir. 17. Çocuk sözü doğru olsun veya olmasın rastgele yemin etmekten alıkonulmalı. Daha çocukken buna alışmasının önüne geçilmeli. 18. Lafa önce kendisinin başlanması önlenmeli. Soru sordu, sorulduğunda cevap vermeye, kendisinden daha büyük bir başkası konuşurken güzellikle dinlemeye, büyükleri için ayağa kalkıp onlara yer vermeye yani a da bu muharebet arkadaşlar. Onların karşısında edepli oturmaya alıştırılmalı. Manasız ve bu oturma meselesinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim e, şimdi vakit daraldı. Bizim bedenimizle arkadaşlar ruhumuz arasında gazali daha önce söyledi onu nasıl oldu anlaşılamayan. Bir etkileşim var. Gazali böyle söylüyor. Nereden bunu söylüyor? Diyor ki taklit yoluyla biz, yani aslında o davranış bizim ahlakımız değil. Ama taklit ederek onu ahlakımız haline getirebiliyoruz. Yani bir davranışı zorlanarak bedenen taklit etmek suretiyle zamanla ruhumuz onu benimsiyor. Ve bizim spontan davranışımız haline gelebiliyor, ahlakımız haline gelebiliyor. İşte bu açıdan e, oturmanızdaki edep zaman içinde kalbinize de işliyor arkadaşlar. Veya edepsizlik. Aynı şey e, öbür için de geçerli. E, manasız çirkin, kınama ve hakaret tarzında sözler konuşması, böyle şeyler konuşanlarla bir arada bulunması yasaklanmalıdır demiş. Hani biz bunu yumuşatalım bu konuda terbiye edilmelidir çocuk diyelim. Çünkü bu tür çirkinlikler kötü arkadaşlardan bulaşır. Yani mesela çocuğumuzdan hiç duymadığımız bir çirkin söz duyduğumuzda bir küfür bir böyle hakaret ifadeler duyduğumuzda bunun yanlış olduğunu söylemek lazım yalnız arkadaşlar şunu unutmayın ki evde kullanılan bir söz mutlaka çocuğun konuşmalarına yerleşir dışarıdan öğrendiği bir söz evde kullanılmıyorsa yerleşmez çocuk onu dener dener bir iki kere bırakır çünkü evde kullanılmıyorsa o kalıcı hale gelmez. Bir ilkokul öğretmeni arkadaşım vardı. Uzun yıllar ilkokul öğretmenliği yapmış. Demişti ki biz sene başında yeni bir sınıf aldığımızda bir hafta içinde bütün çocukların evinin fotoğrafı bizim gözümüzün önünde canlanır. Çünkü her çocuk kendi ailesinin bir canlı e, videosu gibi bir fotoğrafı gibi dolaşmaktadır toplumun içinde. 19- Öğrenci okuldan dönünce okul yorgunluğunu atmasına uygun düşen ve fazla yorucu olmayan güzel oyunlar oynamasına izin verilmelidir. Çünkü çocuğun oyun oynamasını engelleyip sürekli ders yapmaya zorlamak ruhu bıktırır, zekayı körletir, çocuğa hayatı çekilmez yapar ve sonunda çocuk daha işin başında öğrenimden kurtulmanın yolunu bulmaya çalışır. Dolayısıyla oyun oynayarak rahatlaması için de Zaman tanınması gerekir diyor. 20. Çocuğa ebeveyni, öğretmeni, terbiyecisi ister yakın olsun ister yabancısı olsun kendisinden büyük herkese karşı itaatkar olması onlara saygı göstermesi öğretilmelidir. Kaç tane yerde söyledi yani. Bu konuya demek ki biraz fazla emniyet veriyor Gazali. Çünkü tasavvufta da arkadaşlar tasavvufi eğitim terbiyede de Gazali'nin biliyorsunuz yolu odur. Bu yani nasıl diyeyim. Ee, kendi mürşidinin kendisini terbiye edecek, eğitecek olan kişinin, kişiye duyduğu saygı bir numaralı eğitimde bir numaralı unsurdur. Yani ne kadar saygı duyarsa, ne kadar değer verirse, ne kadar hürmet ederse o kadar çok etkilenir, o kadar kolay yol alır. O bakımdan üzerinde durduğunu düşünüyorum. 21. Temiz yaşına ulaştığında abdest ve namaz görevlerini ihmal etmesine izin vermemek, Ramazan'ın bazı günlerinde oruç tutmasını emretmek, Buluğdan önce bu temiz, iyi kötüyü ayırt etme yaşı ve ihtiyaç duyacağı bütün dini bilgileri öğretmek gerekir. Ve sonuncusu arkadaşlar, hırsızlık, haram yemek, ihanet, yalan söylemek, ahlaksız sözler konuşmak gibi çirkinliklerden ve çocuklarda baskın olan her türlü kötü davranıştan sakındırılmalıdır. Çocuk ergenlik çağı yaklaştığında ise kendisine bu tür davranışların yasaklanmasının arkasındaki sebepleri anlatmak, ona mümkün olacaktır. Bazı davranışları çocuğa evet sen çocuksun e, dolayısıyla senin için bir günah söz konusu değil. Tabii ki Allah sana kızmaz ama buna alışırsan büyüdüğünde de buna devam edersin. Dolayısıyla buna alışmaman gerekiyor diye bazı günahları e, çocuğa günah olmamasına rağmen arkadaşlar anlatmak lazım. Özellikle işte giyim, kuşam, adam, muhaşeretle ilgili hususları. Evet gördüğünüz gibi çok abartılı çok aman canım yani bu çağda da falan denilecek bir şey yok e, Gazali'nin çocuk ile ilgili tavsiyelerinde genel olarak evrensel tavsiyeler ama pedagogların tartıştığı bir iki mesele e, var e, onları da pedagoglardan, eğitimcilerden, çocuk psikologlarından yardım alarak ve siz de biraz üzerinde düşünüp bir işte kendi az önce söylediğim gibi yaratıcı zekanızla ortaya kendinize özel bir metot, kendinize özel prensipler üretebilirsiniz, üretmelisiniz. Bundan sonra irade gelişimi ile ilgili bölüm var arkadaşlar. Bana sorarsanız çok önemli bir bölüm. Çünkü ben e, insanların bugün özellikle dinle aralarındaki mesafenin veya mesafe demeyelim de e, dini hayattaki eksikliklerimizin temel sebebinin inanan insanlar için irade meselesi olduğunu düşünüyorum. İradelerimiz zayıf olduğu zaman e, bunları hayatımıza aktarmakta güçlük çektiğimizi düşünüyorum. E, i̇nşallah ama vakit...